Çıkkastı Bugün 18 Ekim Salı. Yıl 2016, ay 10, gün 292, Hızır 166. 1438 Hicri Muharrem 17, 1432 Rumi Ekim 5. Günün sözü: Bir ulusun büyüklüğü nüfusunun çokluğuyla değil, akıllı ve erdemli kişilerinin sayısıyla belli olur. Victor Hugo. Günün tarihi: 149 yıl önce bugün 18 Ekim 1867'de Amerika Birleşik Devletleri Alaska'yı Rusya'dan 7.2 milyon dolar karşılığında satın alarak topraklarına katmıştı. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. We'll be Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Evet Açılışta da Doğrucu'nun Alabama Song adlı parçasını Dinledik Bu aynı zamanda Moon of Alabama Alabama'nın mehtabı Moon over Alabama Alabama üzerinde mehtap ya da Whiskey Bar diye de bir eski İngiliz şarkısı Elizabeth Hauptman tarafından 1925'te Bertolt Brecht'in Little Mahogany oyunu için Weill ile birlikte sahneledikleri oyun için sonra tekrar Mahogany şehrinin yükselişi ve düşüşü, çöküşü oyununda da kullanılmış. Daha sonra da Doors ve David Bowie tarafından da kullanılmış söylenmiş bir şarkıydı. Biz niye çaldığımızı şimdi bırakalım. Eduardo Ganeano anlat. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yüç Brecht Bertolt Brecht gerçekliğin kullanıldığı maskelerle Dalga geçmeye bayılırdı. 1953'te Komünist Almanya'da, Doğu Almanya'da emekçi protestoları başladı. İşçiler sokaklara çıktılar ve Sovyet tankları da onların çenelerini kapatma işini üstlendi. Bu arada devletin resmi yayın organı Brecht'in iktidar partisini desteklediğini gösteren bir mektup yayınladı. Üzerinde oynama yapılan mektup onun aslında söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösteriyordu. Bunun üzerine Brecht içerisinde bazı önerilerin yer aldığı bir şiiri el altından yayarak sansürle dalga geçmenin bir yolunu yine buldu. Şöyle, 17 Haziran ayaklanmasının ardından yazarlar sendikası başkanı bazı bildiriler dağıttırmış Stalin caddesinde. Diyormuş ki bildiride, halka güveni kalmamıştır hükümetin ve halkın çok çalışması gerekir kendini affettirmesi için. Daha kolay olmaz mı acaba hükümetin halkı feshetmesi ve yerine yenisini seçmesi? Aynalar Eduardo Galeano Süleyman doğru. Sel Evet, ee, tarihte neler olduğunu da hemen bir göz atalım. 1540'ta bugün İspanya'da konquistadorlar yani. Fatihler, Hernando de Soto'nun güçleri Mabila şehrini bugünkü Alabama'nın bulunduğu yerde Mabila şehrini yerle bir etmişler ve liderleri de Tuscaloosa ya da ya da Tuscaluca da ikisi de söyleniyor. Mississippi krallığının o zamanlar bu şimdiki Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olan Alabama'da kurulu olan Mississippi Krallığının reisiymiş. Bunu yapan Hernando de Soto adlı konsekutörün e, ilk faaliyeti değil bu ama Amerika Birleşik Devletleri bu andaki modern Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk giren Batılı Avrupalı olduğu da biliniyor şu anda tarihte. Girer evet. girmez de oradaki gerçek sahiplerini katletmekte işe evet. başlamışlar. 1540'ta başlıyor evet. Tascalusa ya da Tuscalusa aslında çok to ve Creek halklarının yerlilerin konfederasyonunun bir çocuğuymuş ee, Alabama şehri de, o, Tursun, Alabama'daki e, Tuscaloosa şehri de onun adına bir şey olarak kalıyor. Aslında günümüzde tekrar yerlilerin bayrağı dalgalanmakta çok ilginç şeyler oluyor. Ondan da biraz sonra bahsedeceğiz. 1945'te bugünse. Venezuela Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir grup Mario Vargas öncülüğünde bir de Marcos Perez Jimenez ve Carlos Delgado Şalbo yönetiminde üç başkan Medine'ye bir üçlü olarak darbe yapmışlar ve gün sonunda da devrimlik gitmiş. Venezuela'da darbe olmuş askeri darbe 1945'te bugün 2007'de bugün de Karaçi bombardımanı diye adlandırılan korkunç bir olay var bir e, intihar bombacısı bombacıları aslında Pakistan Başbakanı Benazir Buttu'yu ve 139 kişiyi öldürüyor ve 450 kişide yaralıyor Buttu'nun kendisi Ölüyor. E, yaralanmamış diye de bir devamı var haberin. Onu anlayamadım. Kocası mı acaba? Hı. Kocası ölmeden kalk şey yapıyor. E, Benazir Butu orada ölüyor evet. Tariki ilginç anlardan bir tanesi video kayıtları vesaire de var. Bomba bombardı şeyine Arabasına arabasına bomba konuyor değil mi? Evet. Yoksa orada hayır kendisi ölmedi Ben Azerbut'un orada 5 Kasım 1966, 1996'da öldüğü söyleniyor Evet evet evet. Ee, şimdi şeye geçelim Günümüzün haberlerine Geçelim bayağı Hem e, Ürkütücü savaş gelişmeleri var Hem de Medya e, özgürlüğü Ve bazı mücadeleler Açısından da iyi haberler var Önce şeyden bahsedelim tabii. Yani Irak Peşmerge ve Amerika Birleşik Devletleri koalisyonu Musul'u yeniden ele geçirmek üzere büyük bir taarruza geçtiler. Üç cepheden eş zamanlı başlatılan Musul operasyonu. Yani Irak ordusu ve Kürt Peşmerge askerlerinin yanı sıra 5200'de Amerika Birleşik Devletleri askerinin katıldığını da söyleyebiliriz. Masif bir operasyon, büyük bir operasyon başlatıldı. 2014 Haziran'ında İslam Devleti ya da IŞİD tarafından ele geçirilmişti. Hem de birkaç gün gibi çok kısa bir süre içinde. Şimdi Birleşmiş Milletler'in de yalnız 1 milyona civarında insanın hatta 1 milyon bin de olabilir sayıları deniyor. Evlerinden, yurtlarından kaçmak ve başka yerlere sığınmak zorunda kalacaklarını söylüyor. Birleşmiş Milletler, insani işlerden sorunlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Adil Durum, Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'in da yaptığı bir açıklama var. Bu biraz daha iyimser konuşmuş açıkçası. Bir milyon rakamını zikrettiğiniz zaman yüz bin, yüz bin e, sivilin Suriye ve Türkiye'ye kaçmak zorunda kalabileceğini söylemiş. Yani bir milyon kişinin evlerinden olabileceğinden bahsettiğiniz biraz önce siz. Genel evet, bir, Birleşmiş Milletler'den milletler. yapılan bir açıklamaydı. Ama evet. O'Brien 100 bin sivilin Suriye ve Türkiye'ye kaçmak zorunda kalabileceği açıklaması yapmış. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği de Irak, Suriye ve Türkiye'de çadır ve kışı geçirebilmek için battaniye gibi temel ihtiyaçların sağlanması için 61 milyon dolar ek yardım talebinde bulunmuş. Cevap bulmuş mu bilmiyorum. Evet. Ebeğe yani... endişeli bir durum ama. Evlerini terk etmek zorunda kalacağı düşünülen bölgedeki milyonlarca insanı canlı kalkan kullanılmasından endişe ettiklerini de söylemiş aynı zamanda Birleşmiş Milletler. Evet dün haberini vermek vermeye çalıştığımız bir şey de olmuş. E, hendekleri e, tutuşturmuşlar oradaki petrol e, ham petrolleri evet tutuşturarak görünmesini engellemek için ortalıktan e, ortalıkta tozdan dumandan hiçbir şey görünmüyor. Korkunç manzaralar da vardı. Yani epey yaklaşmışlar e, kentin doğusuna ilerleyen peşmergelere ait tak bir tank birliğiyle birlikte olan BBC muhabiri Orla Goyer'in IŞİD mevzilerine 300 metre mesafede bulunduklarını söylüyormuş. BBC muhabiri Goyer'inle konuşan bir Kürt general karşımızda çok güçlü bir düşman var. Sadece Türkler şeyler değil bütün dünyaya savaş açmış durumdalar. Herkesin iyiliği için onları yenilgiye uğratmak istiyoruz gibi bir komutan açıklaması yapmış. Evet, bir, bir sürü açıklama var aslında. Pentagon'dan Musul'da önemli ilerleme kaydedildi var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook ilk gününde Iraklı güçlerin planlanan takvimin de önüne geçtiklerini söylemiş. Iraklı güçlerin şu ana kadar hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını eklemiş. IŞİD'in bölgede varlığını sürdürerek savaşıp savaşmayacağını görmemiz gerekiyor. Operasyonda zaman alabilir diyor ama Şimdilik hedeflere büyük ölçüde ulaştık diyor. IŞİD'den geri alınması sembolik bir önem taşıyor Musul'un demiş. Koalisyon üyesi diğer güçler gibi Irak'a desteği sürdüreceklerini yinelemiş. Evet Stephen da 100 bin sivil Türkiye ve Suriye'ye kaçabilir diyor. Ama bu ilk aşama olsa gerek daha uzun vadeli. Durumu bilmiyoruz. IŞİD de bildiği yollarla savaşmaya devam ediyor. Musul'un doğusundaki operasyona giden bir askeri konvoye bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlemiş IŞİD militanları. 70 Iraklı askerin hayatını kaybettiği bildiriliyor evet. bu olaydan sonra. Fırat Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre Giyara bölgesinde ilerleyen Irak kolu birliklerine, Irak ordu birliklerine, ...Bilavet Köyü'nde bombalı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlenmiş... ...ve 70 Irak'ta askerin öldüğünden bahsediyor. Evet, çizikli çatışmalar ha. Musul'un doğusunda da devam ediyormuş... ...30 bin Irak'ta asker, 4 bin de Peşmerge ya da... ...evet ne kadar, evet, 5 bin küsürdü Amerikan askeri var... ...ama büyük bir şey olmuş... ...bu arada Halep'e'de bir hava saldırısı haberi vardı... ...49 ölü, 113 yaralı da orada var... ...o da devam ediyor... Beyaz Baretliler de Halep'te hava saldırısında bir aileden 14 kişinin öldüğünü söylemişler. Son 24 saatte de 45 kişi olduğu belirtiliyor. Ee, Halep'teki bombardımanın 8 saat ara verildiği, insani ara ne demek bu anlamını kestirmek kolay değil. Yemen'de de 72 saatlik ateşkes o da insani olsa gerek, onun da ne demek olduğu belli değil sadece sivillerin sayısı Yemen'de 4000'e yakın 3800 civarında olduğu belirtiliyor. 28 milyon nüfuslu ülkedeki her beş kişiden dördü artık %90'ı da yardıma muhtaç durumda. Yeryüzünün en talihsiz yerlerinden biri haline aldı Yemen. Evet Irak'taki olayı tekrar geri dönecek miyiz? Özetlerde mi şimdi diye yoksa ee, devam edelim mi? Çünkü başka konusunda epey bir tartışma var. Artık biraz daha, daha devam Devletleri... edelim. Ee, ondan sonra da çok günün en önemli haberlerinden biri olan Amy Goodman'ın hakkındaki davanın düşürüldüğü haberini vereceğiz. Demokrasi bir yargıç önce değiştirdi şey. Şimdi de özet olarak söyleyeyim yalnız iyi haber şu. Ee, önce şeyden izinsiz mülkiyete tecavüz gibi bir suç yaratmışlardı. Sioux yerlilerinin kabilelerinin başını çektiği bütün büyük bir ittifakı petrol boru hattına karşı Dakota aksese e, fakat onu geri çekmiş e, savcı ve onun yerine isyana teşvik suçunda hmm. bu sefer e, açmış açacağını söylemişti davayı Amy Goodman avukatları ve bütün Dem Demokrasi ekibi oradaydı ve sonuçta dava düşmüş bu çok çok önemli bir olay yani bağımsız medyacılık medyanın gazeteciliğin yapılabilmesi açısından Amerika'da bir felaket olurdu zaten bir kötü evet. haber vardı daha önce söylemiştik ona, ona döneceğiz tekrar şimdi Irak'la devam edelim ee, savaş gerçekleşmeye devam ediyor savaş var şu anda Irak'ta Suriye'de Yemen'de ve bunun etkilerini bütün dünyada görebiliyoruz bir nüfus politikası uygulanmaya çalışılıyor savaş dolayısıyla zaten uygulanan bir nüfus değişimi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun etkilerini Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'dan hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de görebilmek mümkün oluyor. Siyasi tartışmalarda protesto gösterilerinde ve mültecilerin mevcut durumunda her şeyden önemlisi. Ee, en son bu tartışmada şu anda e, bu yüz binlerce kişinin kaçabileceğini söylendiği Türkiye'de bir milyondan fazla kişinin evinden olacağı söylediği Halep'le, özür dilerim, Musul'la alakalı bir tartışma. Herkes bu operasyona kimin katılacağı, kimin dahil olacağı konusunda birbirine girmiş durumda. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Şöyle diyordu. Çünkü bizim burada tarih geçmişimiz var. Türkiye Musul'a girmesin diyorlar. Nasıl girmeyelim? 350 kilometre sınırım var benim Irak'ta. Ve ben bu sınırda tehdit altındayım. Bize Başıka'dan çıkın diyorlar. Kimse bizden Başıka'dan çıkmamızı beklemesin şeklinde konuşmuştu. Ardından yapılan açıklamalar var. Bunlar ilginç. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Ankara ile Bağdat arasında uzlaşma olması gerektiğine inanıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ankara operasyona katılmak istiyorsa Bağdat ile anlaşmalı açıklamasını yaptı en son. E, i̇lginç gelişmeler de oluyor. Mesela Irak ordusuna bağlı birlikler Başika'ya girmek istemişler. Peşmerge engellemiş. Çünkü daha öncesinden epey bir zıtlaşma ve gerilim yaşanmıştı siyasiler arasında. Bayrak yakmalar, Erdoğan'ın posterlerini yırtmalar gibi bir şekilde yapılmış olan protesto gösterileri de vardı bunu yapan üniformalı askerler tarafından ee, Irak Kürt bölgesel yönetimi ne bağlı peşmerge güçleri Kanal Haber 7'den okuyorum bu, bu haberi de ee, Musul'un kuzeyindeki Başika cephesine askeri sevkiyat yapmak isteyen Irak ordusu arasında bayrak krizi yaşanıyormuş bayrak krizi devam ediyormuş Haber 7'nin haberine göre Irak ordusu terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan Musul'u kurtarma operasyonunda kuzey cephesine katılmak için bölgeye zırhlı araçlarla sevkiyata başlamış kentin kuzey bölgesinde başıkaya geçmek için peşmerge cephelerini kullanan askerler çoğunluğun Amerika Birleşik Devletleri yapımı zırhlı araçların e, taktıkları şili temsil eden bayraklardan dolayı söz konusu cepheye giriş yapamamış diye yazıyor haber haberinde fakat şey de var tabi Mes Mesut Barzani'den de bir açıklama var evet onu söylemiştim biraz önce Yani anlaşılarınızda diyor e, Bağdatlı anlaşmalı diyor ve e, yani bu operasyonun aslında ee, Iraklıların ve Kürtlerin meselesi olduğunu söylüyor. Türkler... Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver'in de yaptığı bir açıklama evet, var. O da çok e, bu, bu doğrultuda yani. Musul operasyonuna katılan güçleri açıklamış ve bu güçlerin dışında hiçbir gücün operasyona katılmasına izin verilmeyeceğini de söylemiş. Fars Haber Ajansı'nın biri bu da. Cumhuriyet Gazetesi'ne aktarıyorum. Planlanan güçler dışında bu operasyona katılmaya çalışılan güçler uluslararası koalisyon uçakları tarafından tanınmayan güçler olarak değerlendirilip ...hedef alınacak demiş. E, yabancı Bakın, güçler... Amerika Birleşik ...Koalisyon Türkiye uçakları vuracak. tarafından... ...hedef alınacağını söylemiş. Parzami daha önce... ...IŞİD'e öldürücü darbe vurduk demişti... ...peşmerge vurdu demişti zaten. Ve Türkiye'ye de yer... ...olmadığını yani söylüyor. Herkese... Söyle ...şu güvenceyi mi? verebilirim ki... ...Türkiye güçleri hiçbir şekilde... ...ve Musul'un kurtarılması operasyonuna... ...katılamayacak... ...şeklinde bir ifade kullanmış... Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook da aynen bir benzeri bir açıklamada bulunmuş. Musul operasyonuna ilişkin bu Irak'ların operasyonu liderlik rolünde onlar var. Başka konusunda da Amerika Birleş Ankara ve Bağdat'ı diyalog kurma kurmaya çağırmış. Evet, bu evet. Irak'ların operasyonu. Irak Ama... Başbakanı da bir açıklama yapmış. Türkiye Saddam'ın politikalarını benimsiyor, egemenliğimizi ihlal etmemeleri için uyarıyoruz demiş. Hangi Irak? Yani Irak'ın operasyonu diyorsunuz da hangi Irak yani? Kuzeydeki Irak mı, güneydeki Irak mı, yoksa Suriye birleşmiş olan Irak mı? Hangi Irak'tan bahsediyorsunuz ki? Girdiğiniz Amerika Birleşik Devletleri olarak girdiğiniz Irak mı, yoksa ondan öncesi Irak'tan bahsediyorsunuz? Hangi Irak? Ee, Bu Irak'ların operasyonu, tamam Irak'ların operasyonu. Ama oradaki yüz bin kişi Iraklı değil mi kaçmak zorunda kalacak olduğu söylenen Türkiye'ye ve Ira e, Suriye'ye özür dilerim. Ya da o Musul'da yaşayan bir milyon kişi Iraklı değil mi? Hepsi terörist mi? Bunlardan kimse bahsetmiyor. Evet, Ama bahsedelim. operasyondan bahsedilirken bu Irakların operasyonu deniliyor. Iraklar galiba Musul haricindeki herkes ya da IŞİD'in kontrolü dışındaki bulunan her bölgedekiler Iraklı sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünde. Tabii kendi silahlarını kullandığı takdirde. Evet yalnız Amerika'nın değil tabii şeyinde başbakanında Irak Başbakanı'nın şeyde Kadri Gürsel de bir yazı yazmış ve başladığı yerde bitiyor diye kısa adı IŞİD olan korku filminin başladığı yer Musul'du IŞİD'e karşı girişilen büyük saldırı uygarlık düşmanlarının kendilerini bekleyen yenilgiye en yakın olduğu anla işaret eden tarihi bir dönüm noktasıdır finalin açılışını izliyoruz demiş yalnız mesela Tabii burada da bazı şeyler var. Ondan da bahsetmemiz gerekir. Jason Burke mesela önemli bir analiz kalemi almış Guardian gazetesinden. Yani eğer böyle kurtarma yolları konvoyların geçecek insanların kaçacağı şey olmazsa çok ciddi bir şeyin içinde kalabilirler oradaki siviller diyor işte hep üzerinde durduğumuz şey ve orada kalmak zorunda kalabilirler ve öl öldürülme riski her türlü insani yardımı ulaştırılamayacağı yerde kalmak zorunda kalan pek çok insan olabilir diyor. Tek ve basit bir sorun var tamam bir şey açıldı yol açıldı ve kuzeye doğru gidiyor bu yol. Kürt bölgelerinden geçip Türkiye'ye doğru gidiyor ve 1 milyon kişiye yakın insan Türkiye'ye doğru gelecek. Türkiye'nin bu konuda herhangi bir söz sahibi olmayacak mı bu operasyonda? Bu kadar insanı evlerinden edeceksiniz, Türkiye'ye doğru göndereceksiniz ve Türkiye bunu sadece sınırda karşılayacaklar. Ardından da gazeteler sakallarını kesip sınırlarımızdan içeri girdi diye açıklama yapacaklar. Tamam Suriye'de IŞİD'i beslediğiniz siz denilen bir açıklama yapılabilir ama Irak'ta da mı aynı durum söz konusu oldu? Sonra bu insanlar ne olacak? Nerede barınacaklar? Ne şekilde barınacaklar? Şu andaki Türkiye'deki göçmenlerin hali belli. Ne şartlarda yaşadıkları belli. Bir de bunun üzerine bir milyon kişi gibi bir insan geldiği zaman Musul'dan ya da yarım milyon diyelim. Bunlar ne olacak? Ve ardından gelebilecek olan o tehlikelerden bahseden gazetelerin haberleri, manşetleri ne olacak? Şimdi tabii şöyle de Sınırda bir şey herkes bekleyecek. Ee, Türkiye'deki gazetelerin büyükçe bir bölümü tamamen şey... E... Yani bu meseleyi artık Cumhurbaşkanı'nın ağzından yani biz operasyonda da masada da olacağız lafını sadece şey yapıyor. Sabah gazetesi mesela sahada da masada da olacağız diye Yeni Şafak'ta bahsetmiş. Star da Musul'da olacağız masada da lafını almış operasyonda da masada da olacağız diye aynı manşetle aynı manşet. çıkmışlar hepsi. <gülüyor> yani burada görünmesi gereken tek bir husus var bakış açısı da var bana kalırsa orada yaşayan bir milyon kişi evlerinden olacak ve nasıl bir hayata sahip olacaklar. Gönderildikleri zaman nasıl bir hayat bekleyecek bu insanlar? Gerekirse tampon bölge demiş milliyet mesela ee, ve Ankara yani tetikte... Özgür ordusu mu olacak? Hürriyet... Kürt bölgelerinde. Ankara tetikte diye vermiş üçlü kıskaç falan. Hadi Suriye'de yapıldı mesela o tampon bölge için bir şekilde Özgür Suriye ordusuna destek verildi. Cerablus'dan girildi ve aşağıya doğru ilanı iniliyor Elbaba doğru. Örak'tan olacak bu durum. Ya da Örak'tan gelen insanları Türkiye üzerinden Suriye'ye mi aktarmayı planlıyorlar? bütün insanları savaştan kaçan insanları şimdi o, o bölgelere mi götürme planlıyorlar yoksa Yunanlıların korktuğu gibi adaları teslim alacak Türkiye ve mültecilerin hepsini oraya doldurup oradaki Yunanlıları kendi anakaraya göndereceği gibi çılgın senaryolar mı var insanlarda? Evet, Guardian'dan Jason Berg açıkça şeyi yazmış. Yani 2014'teki bu yıldırım savaşıyla işi dağıldı ama uzun vadeli etkileri şeyi artıracaktır diyor. Bu nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın sektör eee e, şeyler mezhepler savaşını da arttıracaktır ve iç çatışmayı da sü sürekli kılacaktır diyor ve Suriye'deki oyunu da değiştirebilir diye de bir analiz yaptı. O zaman kadri güç endiği olmuyor. Final noktası gibi durmuyor evet, burada. O işte onun için ikisini birden evet. okumaya çalıştım yani Justin Burke daha en yani koskocaman Endişe Amerika Endişe Birleşik Devletleri bir Irak'a girmiş ve El-Kaide'yi hapishanelerde bu gariplerde bitirmeye çalışmış. Elimdeki bütün gücü kullanmış ve bitirememiş. Şimdi Irak ordusu bastırdığı bir milyon kişiyle beraber kuşatma altına aldığı bir milyon kişiyle beraber mi bunu yapacak? Yoksa bahsettiğimiz bu final denilen şey petrol satışı Merkez Bankası para basılması gibi şey olayların finali mi? Kadri Bey belki bundan bahsediyordur. Bir detaylı olarak okumak lazım efendim. Evet yani bu Yazısını. tipik bir sıcak savaş ortamında tipik e, bulanık haberlerin birbirini kovaladığı bir ortamdayız. Yani mesela e, Uluslararası International Rescue Committee diye bir şey var. Uluslararası Kurtarma Komitesi diye çevirebiliriz komisyonu. 200 bin kişi ilk haftalarda kaçabilir oradan. Oysa elimizde sadece 60 bin çadır var diyor. Mesela Paylaşırlar. 140 bin çadır eksikliği vermiş üç, üç, ve bir kalır bir çadırdan 1 milyon kişiye kadar da e, çıkabilir diyor bu askeri operasyon sırasında e, evlerinden kaçacak olanların 700 bini bunların yiyecek barınak su ve diğer e, sağlık e, ilaç filan gibi şeylere ihtiyaç duyacaktır demiş bunların International Rescue Committee'nin başkanı olan Alexander Milotinoviç konuşmuş. Türkiye'deki gazetelerin hiçbirinin manşetindeki dert bu değil ama. Bunu söyleyelim. Herkes bir büyük bir masa üzerinde durulmuş olan bir harita üzerine konulmuş bir şey var. Musul haritası var. Kim kazanıyor kim kaybetiyor diye bakıyor. Cumhuriyet gazetesinden evrenseli bir günden yeni şafağa kadar herkes bu masanın üzerinde haritaya bakıyor. Ve sadece ufak piyonlar olarak görüyor galiba sivildir ya da diğer savaşın unsurları. Ama bir milyon kişiden bahsediyoruz ya o. Evlerinden olması mümkün bir milyon kişi. Nereye Bunu gidecekleri bence değil. Çadır bile yok. Uluslararası yardım kuruluşları bahsediyorlar. Bir de açık bahsediyor işte. Musul operasyonunun başlangıcından bu yana. Evet. Yani bunun çok uzun boylu yani analizlere de dikkatle bakıp nasıl önlenebileceği konusunda da kafa yormak gerekiyor ama şimdilik onun uzağındayız. Şöyle yapalım. Şimdi Yara verelim. Ondan sonra da Amy Goodman... ...haberiyle, iyi haberlerle... ...biraz da savaş dışı... Büyük ön, ...çok çok başarılı bir... ...gazetecilik olayının... ...kutlanmasıyla şey yapalım. Bir tane de... ...sürpriz, iyi haberin var seni yakından... ...ilgilendiren biri ama şimdi söylemeyeceğim... ...sürpriz yapacağım. Açık Gazete. Some... ...people say a man is... ...made out of mud... Poor man's made out of muscle and blood, muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load sixteen tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ah. Uh,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 I was born one and it was drizzling rain Fightin' and trouble are my middle name I was raised in a cane, break by an old mama lion Can't no a high-toned woman, make me walk the line You load 16 tons what do you get Another day older and deeper in. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, Other of steel If the right one don't get you Then the left one will you Load sixteen tons. What do you get Another day older and deeper in depth St. Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my soul To the company's store. Tennessee Ernie Ford'dan 16 tons, 16 ton kömür çıkaran madencinin hikayesini dinledik. Bu bir dinleyici isteği aynı zamanda. Günaydın Sezai. Ve şey de diyelim. Ernest Jennings Ford asıl adı. Onun ölüm yıl dönümüydü. Dün Sixteen Towns çok ünlü bir şarkı ve ee, şey diyor yani Aziz Petros sakın çağırma beni gelemem. Bütün ruhumu şirketin kantinine borçlandım. Yapılacak bir şey yok diyor ya. Yani. Çıkamam bu <gülüyor> zindandan delikten çıkamam diyor. Maden işçilerinin hayatını iyi anlatan önemli bir şarkı Evet, biz devam edelim iyi şeylerle. Bir tek şey ekleyeyim. Bu Jason Burke şeyi de bütün bu üç boyutlu şeyde eee satranç oyununda Suriye iç savaşının da kanlı iç savaşının da o kurallarını değiştirebilir bu diyor. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta filan sonuçları belli olmayan şeylere çok Alışıldı. Artık hep öyle oluyor. Beklenmedik sonuçlarla giden bir savaş durumu var. Yani herkesin gözler önünde kimyasal silah kullanıldı. Daha ne sürpriz olabilir evet. ki? Nükleer bomba mı? Beklenmedik sonuçlar açısından. Yani mesela şeyi diyor. E, Cephet, Fetih, El Şam şimdi mesela güçlenebilir vesaire ya da Beşer Esad güçlenebilir belli olmaz bu işler diyor. Neyse konuşuruz bunları ama en önemli olan siviller mahvolacak olacak demiş. Keşke gazetelerde görebilse bu durum. Ee, i̇şte gördüğün gibi bazı tek tük şeyler. Şimdi gören gazeteler veya medya organları var. Şimdi gelelim Amy Goodman meselenine. Ee, Amy Goodman di, daha doğrusu Demokrasi Now, Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsız ender dünyanın da bağımsız ender yayın organlarından biri. 1400 istasyonda da yayın yapıyor. Bir saatlik savaş ve barış raporu var. Açık radyoda bunlardan biri dinleyicileri de olduğunu biliyorum. Sabah erken kalkanlar için altı idaresinde İngilizce olmakla beraber çok değerli bir şey. Şimdi Amerika tarihinde görülmemiş ender görülen daha doğrusu bir şey olmaktaydı. Ve gazetecilik yaptığı için kendisi hakkında önce... Amy Goodman ve ekibe hakkında özellikle kendisi hakkında sırf gazetecilik yaptı filmi aldı diye köpeklere saldırtan e, yerlilerin üzerine saldırtan güvenlik güçlerine filan filmi aldı diye önce şey suçundan e, mülkiyete tecavüz sonra da değiştirmiş savcısını Amy Amy Goodman'da geliyorum demişti zaten. E, bu sefer de isyana teşvik suçunda yargılanacaktı. E, fakat bu film 16 e, milyon kere seyredilmiş Facebook üzerinden. Birdenbire iş değişti zaten. Ve e, şimdi Amy Goodman bir şey yaptı. Yani Kuzey Dakota'da bir yargıç isyan e, suçlamasını da kaldırdı. Dakota Access petrol boru hattına karşı protestoları filme almak yani haberleştirmek suçundan ve Amy Goodman da şeyde Morton County adliyesinin önünde hap, hapishane oradaymış onun önünde bir konuşma yaptı ne? ve avukatları Tom Dixon ve Reed Brody'ye söz verdi onları tanıştırdı Bismarck şehrinden Ondan sonra da ufak bir ders gibi bir şey yaptı. Amy Goodman böyle şey diyor yani gazetecilik yapmak suç olamaz. Tam tersine hiçbir gazete görmüyor diyor. Biraz önce konuştuğumuz mesele mesela nasıl Muslu ve Irak'taki sivillerin durumunu görmüyorlarsa bu tarihi mücadeleyi de kimse görmüyor. Yani demokrasinin ar dışında kimse yoktu orada. Evet. Sonradan da bütün kanallar oradan alıp kullandılar. Zaten onun için büyüdü. Yani diyor ki bu mesele sadece şey değildir diyor. yani Standing Rock, Sioux, o, rezervasyon, rezerv bölgesindeki yerlilerin meselesi değil diyor. Bu epik bir mücadele, kahramanca bir mücadele. Özellikle kadınların, yani yerli kadınların... Büyük bir mücadelesidir. Cephede onlar yapıyor ve yalnız Dakota Access petrol boru hattı meselesi filan da asla değildir. İklim adaleti ve küresel ısınmaya karşı bütün yerli insan, yerliler değil sadece bütün insanların ve bütün canlıların hayatına ilişkin bir şeydir diyor. 20 yıldan beri iklim adaleti yayını yapıyoruz diyor. Biz de kendimize pay çıkarabiliriz buradan biz de aşağı yukarı. ...o kadar bir süredir yapıyoruz... ...açık gazete olarak... ...ve açık radyo olarak... ...ve biz bütün iklim... ...zirvelerini de izliyoruz... ...ve her yerde yerliler... ...cephenin ön saplarında... ...ve gazetecinin... ...önemli rolü de varsa o da... ...sessizliğin bulunduğu yere gitmek... ...ve sessizliğin perdesini yırtmaktır... ...diyor... ...iki yüz kabile... ...Latin Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...ve Kanada'dan geldi... Bütün medya orada olmalıydı bu kadar böylesine büyük bir mücadele derin bir sessizlik var siz de gelin herkes gelsin biz tek kalmayalım diyor harika bir e, savunma yapmış e, bence yani savunma da değil ve bütün ekibini de tanıştırıyor önce avukatları sonra da ekibi onlarla beraber yürütüyoruz ve yürüteceğiz. Siz de burada olduğunuz için, bizimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz diyor. Şey Avukatı da diyor ki, savcı yanlış insana çattı diyor. Hı. Amy, Amy nasıl akıllıca bir iş değildi. Amy Goodman'a dalaşmak iyi bir fikir olmayabilir. Şey diye de tanıtıyorlar. Artık Amy Goodman özgür bir kadındır diye tanıtıyorlar. Yani düşmüş bütün suçlamalar. Öbür avukatı da diyor ki o Amy Goodman her zaman özgür bir kadındı diye de espriler yapıyor. Hoş bir hikaye ve Oradan birkaç dakikalık bir sesi verelim şimdi size. First of all I would like to introduce my lawyer Tom Dixon and also who is here from Bismarck who will make a brief statement. As you may have heard, I was going into court today at 1.30 to face riot charges. Tom will speak, and then my other attorney, Ree Brody, will speak. Um, and then I'd like to introduce you to the Democracy Now! team. Good afternoon, everybody. Really okay, good every- Good afternoon. On Friday afternoon, forward. the criminal trust pa passed charge, which was a frivolous criminal charge, Was dismissed against Amy Goodman. At that time, we were. At that time, we were informally informed there would be a second charge filed against her in engaging in a riot, a Class B misdemeanor charge, and we were informed that she was to appear in front of the judge at 1:30 today to hear the charge and to get bond set. This morning, we were informed the judge refused to find probable cause for that charge. I spoke with the Morton County State's Attorney Al Copy this afternoon. The case against Amy Goodman is now dismissed. And I just want to say now that the case is dismissed. Amy Goodman is a free woman. Yes! Thank you, God. My sister is 230. Let me just say that Amy Goodman was always a free woman. I think when when the state when when the prosecutor uh, misguidedly uh, decided to file charges against Amy Goodman she decided, he decided to go after the wrong person. Yes. Yeah. Yeah. Uh, uh, the rest of us. Is, is, is not intimidated. Thank um, you, And this dismissal, this rejection of the charges, is a complete vindication yes. of the right of a journalist to report on the truth, and more oh. importantly, the right of the public to know what is happening with the pipeline and with the struggle of the people here to protect their water and to protect their land. It is, it is a great honor to be here today. The judge's decision to reject the state's attorney, Ladd Erickson's attempt to prosecute a journalist, in this case me, Evet, bu çok gazetecilik, uluslararası gazetecilik açısından, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü açısından fevkalade önemli bir karar. Ve avukatlarının da söylediği gibi, demokrasinin anlamı temel e, direktörü olan e, yılların gazetecisi Amy Goodman, çok ödüllü onun e, şey olması hakkındaki davanın düşürülmesi, gazetecilik e, Amerikan Anayasası hakkında e, Anayasası'nın First Amendment dedikleri maddesi açısından büyük bir zaferdir ve bizim gazeteciliği yapmamız e, açısından da büyük bir zaferdir diyorlar ve ondan sonra da her zaman sessizliğin bulunduğu yere gideceğiz diyor Amy Goodman bu mükemmel bir gelişme oldu gerisini takip edeceğiz. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Türkiye'deki gazetecilerin durumuyla Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkarak şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. The Guardian ve Observer gazetelerinde köşe yazarları yapmakta olan İngiliz gazeteci Peter Preston'un yazdığı bir makale vardı. Hafta sonu yayınlanan "Genel Kargaşa Yönetiyor" başlıklı köşe yazısıydı daha doğrusu bu. T24 tarafından Türkçeye çevrildi ve bir karşılaştırma yapmak gerekirse oradaki rakamlarda şu şekilde verilmiş. En son kayıtlara göre şu an Türkiye'de cezaevlerinde 126 gazeteci var. Bu Çin İran ve Mısır'ın toplamından fazla. Yani Çin'den, İran'dan ve Mısır'dan fazla değil. Çin'deki, İran'daki ve Mısır'daki bütün toplamından gazetecilerin fazla. Evet ve başarısız darbe girişiminden bu yana 2500 kadar Türkiye'deki yazar, editör ve radyo televizyon yayıncısı işinden oldu demiş. Ve Boris Johnson'ın şimdilerde Avrupa Birliği üyesi olarak görmek istediğini söylediği, bir ülkede basın özgürlüğünün durumu bu diye de özetlemiş. Evet yani maskaralık diyor demokrasi şampiyonu altan kardeşler abuk sabuk sebeplerle hapiste demiş Peter Preston. E, buyurun gazetecilerin ülkeye olması muhtemel bir darbe konusunda uyardıkları bir olayın hikayesi. Onları askeri sırları açıklamakla suçlayıverin gitsin. Ve üstelik burada akıl almaz biçimde Türkiye'nin en seçkin kardeşleri, biraderleri... Ahmet ve Mehmet Altan söz konusu. Biri eski bir yayı yönetmeni ve tanınmış bir romancı, diğeri iktisatçı ve saygın bir köşe yazarı. Abuk sabuk suçlamalarla hapiste tutuluyorlar diyor. Ve şeyi de söylüyor. Daha fazla maskaralık ama aynı zamanda korku diyor. Ve devam da ediyormuş aynı zamanda bu gazetecilere karşı yapılan e, tut, suçlamalar, tutuklamalar ve yakalama kararları. O, bu 15 Temmuz darbe girişimle ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kapatılan Tuday Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ve eski Samanyol TV spikeri Şemsettin Efe ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarı Abdülkerim Balca hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortaya, ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan yakalama kararı çıkarılması istenilmiş. Bu da yeni bir haber. Evet, yani 7 yıl önce Çetin Altan hayattayken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlı adama entelektüel cesareti için bir ödül vermişti. Türkiye artık çetin altını 300 kez yargılayan bir ülke değil demişti. Ebe eklemişti diyor. Eğer eleştiriye tahammül edemezseniz ileriye gidemezsiniz. Şimdi Türkiye geriye giderken yaşanan sorunsa darbe sonrası bunca gözaltı ve tutuklamayı akıl ve mantıkla açıklayamamak. Demiş yani Guardian'ın medya şey, yazar. ...aslında medya konuları hı hı. üzerinde yazan... ...çok tecrübeli gazetecisi... ...Peter Preston yazıyor... ...bu önemli bir şey... ...davalarda devam ediyor... ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile... E, ...Özgür Gündem gazetesinde... ...bir günlük yayın yönetmenliği yapan Can Dündar'ın... ...bir yıldan üç yıla kadar hapsi istenmiş... ...Dündar'ın savunması alınamamış... Duruşturma, ...duruşmanın 22 Aralık'ta olduğu söyleniyor... Şimdi e, Silivri cezaevinden mektup göndermek de yasaklandı bunu da belirtelim. Çok önemli bir tuhaf gelişme bu da Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul FETÖ'den Silivri cezaevinde bulunanların olağanüstü hal boyunca mektup ve faks gibi haberleşme araçlarını kullanmaları yasaklamış. Faksı bilmiyordum ama o da varmış demek ki. E, Saygı Öztürk'ün Haber bu sözcüden Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar bir genelge göndermiş. Ve FETÖ, PDI, silahlı terör örgütü mensuplarının artık ikisi beraber gidiyor. Gerçekleştirdiği darbeye teşebbüs ve suç eylemlerine ilişkin yürütü, yürütü, soruşturmalar kapsamında şüphelilerin olağanüstü hal, o hal süresince mektup ve faks gibi haberleşme araçlarının yasaklanmasına karar verilmiştir diyor. Bekir Bozluğ acaba bunu nasıl açıklar? Ya da açıklamak için herhangi bir çaba sarf eder mi? Çünkü işkence iddialarıyla alakalı çok kesin ve net konuşmuştu. İftira, yalan, propaganda yok böyle şeyler demişti. Şimdi bu insanların iletişim özgürlüğünün de cezaevindeki hali, hazırda bulunan iletişim özgürlüğünün de ellerinden alınması ne manaya gelecektir Bakan için? Ben merak ediyorum açıkçası. Evet, yani Mahmut Tanaldo şey demiş yani terör örgütü terör örgütüdür. Bunlar arasında bir ayrım yapılamaz. Ancak fakat olmaz. Hepsi insanlık düşmanıdır. Peki Tedbir anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygunsa uygulanmalı, yasaksa hepsine bu tedbir uygulanmamalıdır hiçbirine demiş. Böyle bir durum var. Ankara'da bu arada 30 Kasım'a kadar her türlü gösteri ve etkinliğin yasaklandığı gibi de bir haber var. Ankara Valiliği güvenlik gerekçesiyle bugünden başlayarak 30 Kasım'a kadar her türlü etkinlik ve gösteri yasaklamış terör örgütlerinin eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldık demişler. Demek ki böyle bir istihbarat alınca bitiyor iş. Kamu kurum ve kuruluşların açık alanda yapacakları etkinliklerde izne bağlanmış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümündeki törenlerin akıbeti ise sual edecek olursanız belirsizmiş. Bilinmiyor hiçbir şey. Ben iyi habere geldim. Ben iyi haberden önce kötü bir haber daha veririm. gazetecilerden bahsetmişken haber. Hazır. Dünyanın dört bir tarafında gazeteciler saldırılar hedef oluyor. Bunlardan bir tanesi de daha doğrusu çatışmanın olduğu yerde gazeteciler zaten hali hazırda hedef oluyor. Türkiye gibi, Irak gibi, Suriye gibi, aynı zamanda Afganistan gibi Afganistan'ın Zabul kentinde yara, yerel bir televizyonda çalışan bir gazetecinin dün öldürüldüğü haberi düştü. Çok fazla yerde göremeyeceğiniz ama bir gazetecinin hayatını kaybetmesi durumu bu. Bir haberi bu. Zabul Valisi sözcüsü Gülislam Siyal kentte yerel televizyon kanalında çalışan Yakup Şerafet'in Kalat şehrinde kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığı belirt, uğradığını belirtmiş. Ardından saldırganlar kaçmış üstlenen olmamış. Haziran ayında da Afganistan'ın güneyindeki Helmat bölgesinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nden fotoğraf muhabiri David Gilkey ile tercümanı Afgan tercümanı ve serbest muhabir Zabiullah tamamen hayatını kaybetmişti. Gazeteciler işte bu çatışma bölgelerinde çatışma olmasalar bile ölmeye devam ediyor. Sadece isimlerini duyuyoruz. Haberlerinden haberimiz olmasa bile hiç öldüklerini söyleyebilecek bir aralık bulabilmemiz bir gazeteci olarak, bir medya insanı olarak da yapmamız gerekenlerden bir tanesi galiba. Evet. Öyle bir durum var. Peki o zaman ben de bir şey ilave edeyim. Bugün beklenen bir tören daha var. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2016-2017 akademik yılı açılış töreni var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da çifte mesaj vermesi bekleniyormuş. Akşamdan aldığımız bir haber bu. Hem üniversitelerden temizlenmeye çalışılan FETÖ, Fetullah terör örgütüyle mücadele konusunda kararlık mesajlarını rektörler ve akademik camiaya vereceği ifade ediliyormuş akşamın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 15 Temmuz gecesi tankların önünde duran gençlere de seslenecekmiş Rize'deki kendi adını taşıyan üniversitede yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki 175 mi o kadar yani hatırlamıyorum tam sayısını şimdi elimde yok konuşmanın metni ama bütün üniversite rektörlerinin ilk defa bu Beştepe külliyesinde konuşacağı belirtiliyordu. Tabi burada üniversite, akademik özgürlük, evrensel kavramının ne olacağı konusu ciddi bir soru işareti olarak duruyor. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Mesela Cambridge, Oxford üniversitelerinin kraliçenin huzurunda çıkıp konuşma dinlemelerini filan biraz tuhaf olabilir yani. <gülüyor> ee, ya da Amerika'da Ivy League denen başta olmak üzere seçkin üniversiteler Harvard, Yale vesaire <gülüyor> MIT gidip Obama'nın huzurunda baş, başkan arzu diye eyleriz. ...filan demeleri biraz tuhaf olacak 1801, değil mi? 181 üniversite varmış ...Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer üniversitelerde... ...galiba şöyle bir durum söz konusu oluyor... ...kraliçe ya da başkan, devlet başkanı... ...ya da başbakan ya da cumhurbaşkanı... ...o üniversiteleri gidip bir konuşma gerçekleştiriyor... ...isteyen geliyor, isteyen gelmiyor. çağrılırlar çağırırlarsa... ...çağırırlarsa evet, bir de o var, çağırırlarsa geliyor... ...isteyen geliyor ondan sonra yani oraya... ...istediği üniversiteye gidip konuşma falan yapamaz. Yok, işte çağrıldığı takdirde gelir... ...oradaki öğrencilerde, öğrencil Dinlemek isterse orada bulunurlar. Türkiye'de biraz işte tersine işliyor demek ki süreç. Evet yani 170 Ama zaten 180 çocukluktan beri değil mi öyle? 2000 öğretim elemanı ve bazı öğrencilerin de katılım planlanıyormuş. E, Sabancı Üniversitesi rektörünün istifası haberini söylemiştik. Katılım zorunlu. Ne demek? Onu da bilmiyorum. İşte çocukluktan geliyor. İlk okullarda bile katılımın zorunlu olduğu törenlere hiç katılmadınız mı siz? Katılmaz olur mu? İşte o, o, bunlarla geçiyor. Onlar büyüyor büyüyor büyüyor. Artık rektörlerin katılımın zorunlu olduğu törenlere doğru gidiliyor. Evet, bu da Beştepe'de bir ilk haberiyle verilmiş Akşam Gazetesi. Bu hakikaten öyle. Sabancı Üniversitesi rektörünün istifa sebebini de açıklanmadı Profesör Dr. Nihat Berker. Ama üniversite dışından ve mütevelli heyeti içinden kaynaklanan sebeple rektörlük görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Biz de sormuştuk bu haberi verirken acaba bu akademik yıl açılışının Beştepe'de yapılmasıyla ilgili olabilir mi diye hala bilmiyoruz. 46 yıldır akademisyen son 7 yıl benim için akademik mesleki cennet gibi oldu fakat maalesef üniversite dışından mütevelli heyeti içinden kaynaklanan sebeplerle 19 Ekim itibariyle rektörlükten istifa ediyorum demiş bakalım e, göreceğiz hangi e, gelmeyen olacak mı ne olacak filan peki artık iyi haberi de verip çıkalım buyurun efendim eee açtın mı şeylerini Muhammed ul Özgür Muhammed ul-Sılahi Özgür Guantanamo günlüğünü yazan adam. Hmm, tamam evet evet evet ya senin tamam. nasıl... <gülüyor> ben kitabı yarıda bıraktığım için o kadar fazla sansür vardı ki okumuyordum kitabı yani. <gülüyor> Evet ama muazzam bir şey. 14 yıl Önce getirilmişti hakkında hiçbir suçlama olmadan 14 yıl tutuldu. Ne yargı aklına bir suçlama geldi, ne de yargı oldu ve sonuçta 44 yaşında şimdi elektrik mühendisi so, sınırsız bir sonsuz bir dünya turu yapmıştı. Siyain e, kara e, mekanlar dediği yerlerde, Ürdün, Afganistan ve sonunda Küba'da. Her türlü işkence, kötü muamele, feci şeylere yaşadı. Yani 2001'de Amerikan hükümetinin şeyiyle Moritanyalı kendisi onu tutuklayıp götürmüşlerdi. Özgürlükten 2001'de... kalsanız Moritanya'daki cezayirlerine göndermesi değil değil mi? Hayır değil. Ha. E, hakikaten. Ya da Kazakistan'daki sadece, böyle şeylere gönderilmesi, e, soğuk apartman binalarında imza karşılığında durması da değil. Hayır değil. Bayağı ailesine kavuşmuş 14 yıl sonra ve savun, şeyinde de demiş ki e, bunca kaçı, adam kaçırılmış CIA'in bilgisi dahil değişkence işkence şu bu ama e, sonunda çıkmış. Çok kendimi memnun memnun, müteşekkir ve borçlu hissediyorum benim yanımda duran, beni destekleyenlere demiş. Yani iyiliğin e, sınır ötesi, kültür ötesi bir şey olduğunu öğrendim ve etnik gruplar ötesi olduğunu demiş. Harika, bir bence günüm sözü de olabilir. Evet. Ailemle e, buluşmaktan da sonsuz mutluluk duyuyorum demiş. demiş. Herkese affedebilirsiniz. Herkese normal bir şekilde neler düşündüğünü hiç değilse yazdıklarına bakabilirsiniz neler yazıyor, neler başından geçmiş diye. Elkay'da eski Elkay'da militanı olsa bile hiç değilse o insanların nasıl bu sürece geldiğine bakabilirsiniz. Muhammed Ulusılay'ın hikayesi de tam bu hikayelerden bir tanesiydi. Umarım Montana devam... En uzun süre tutuklu olanlarından bir tanesi. Sansürsüz bir şekilde de yayınlanır kitabı. Evet başından art, geçenler art, umarım yayınlanır çünkü bir neslin başından geçen bir hikaye aynı zamanda Muhammed Uluslar'ın hikayesi büyük bir mücadele verdi sınıflanınlara yayınlanabilmesi için ve bestseller çok satılan kitap oldu peki 60 bu, kişi göndermiş ben... onla beraber 60... yok 60 kişi kaldı kalmış mı tanamadı hala ha, iyi. peki tam yanlış okumuşum 19'u sadece serbest yani serbest kalabilir diye bir şey var. Peki durum böyle. Ee, bir de eğlenceli bir haber vardı ama onu belki yani yarın Ne ile alakalı defans? Kürt mental olmak Onu herkes konuşuyor artık. Bizim biz yaparsak onun eğlencesi kalmaz. Kalmaz yani değil de, mi? Evet. Doğru. Peki. O zaman şimdilik burada arabeldik. Açık gazle. Ahmet İnselli ufuk turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Günaydın. Evet nereden başlayalım? Bu belki Amerika'daki aşağı yukarı 3 hafta kaldı 20 gün kaldı seçimlerin seçimleri. Oradaki gelişmeleri biraz aktaralım daha önümüzdeki dönemde de 2 hafta boyunca da aktarabiliriz e, izlenim e, Donald Trump'ın e, seçimi kaybedeceğini e, anlamış olması ve bu nedenle de giderek daha fazla e, seçimlerin e, sahtekarlıkla dolu olduğu e, kendisinin bütün e, Amerikan basın tarafından linç edildiği e, ve e, Dolayısıyla da bunun bir e, sahte e, sa sahte demeyelim de bunun bir e, hile dolu e, seçim olduğu temasını işlemeye başlaması. Bu temayı işlemeye başlayınca genellikle seçimi kaybettiğini anlayan e, kesim yapar biliyorsunuz. E, böyle bir e, tema son birkaç günden beri e, artık e, zirve yapmış durumda Donald Trump cephesinde. E, bu özellikle e, basının... Hillary Clinton'ın yayı... Wikileaks tarafından yayınlanan e-mail yazışmalarını önem vermemesini ama ortaya çıkan üç kadının geçmişte Donald Trump'ın kendisine kendilerine cinsel tacizde bulundukları iddialarının basında çok yer alması kendi ifadesiyle bir bunun tipik bir e, komplo olduğunu, e, basının e, kendisine karşı düzenlediği bir komplo olduğunu iddia ediyor. E, dolayısıyla e, burada bir e, bir e, eğilim olarak bakarsak, Donald Trump'ın e, artık kazanacak e, kişi konumunda konuşmadığını söyleyebiliriz. Bu birkaç hafta öncesine yanıza ciddi bir değişim. Ee, şöyle bir cümlesi var mesela ee, e, bu namuslu olmayan e, namussuz e, e, basın e, Hillary Clinton e, Hillary Clinton, Hillary daha doğrusu e, oradaki ifadesi Hillary Clinton değil tabi burada karşılıklı Donald ve Hillary diye ifade ediyorlar ama bir e, Donald Trump ilaveten ilave eden, <gülüyor> sıfatlar da ila, e, ko, eklemekte çekilmiyor tabi. Evet, sahtekar, evet sahtekar. Sahtekar veyahut e, rüşvetçi veya e, sahtekar, bozulmuş e, Hillary e, ile ilgili bir e, Tamamen çarpıtılmış e, kamuoyu anketi sonuçları yayınlıyorlar. E, fakat e, bu aynı zamanda maalesef, bu ilk defa böyle bir iddiada bulunuyor, maalesef bu e, sahtekarlık e, medyada e, sınırlı kalmayacak, e, seçim sandıklarına da yansıyacak. Bu şimdiden seçimde sahtekarlık yapılacağı iddiasını gündeme getirmek demek. E, buna karşı... E, ee, Barack Obama'nın bir yanıtı var bu Donald Trump'ın bu sözlerine karşı o da diyor ki e, maçın sonucu belli olmadan hakem hakkında şikayette bulunulmaz diyor maç sırasında sadece maç oynanır diyor dolayısıyla e, bir e, bir ciddi panik havası var ikincisi e, Cumhuriyetçi kamptan e, bazı önemli kişiler ki bunların başında e, kongrenin e, başkanı e, yer alıyor. E, Donald Trump'la aralarına çok ciddi mesafe koydular. E, hatta bazıları e, kerhen Donald Trump'ı oy vereceğini söylerken bazıları da oy vermeyeceğini bile ifade etti. E, cumhuriyetçilerden bazı e, önde gelen kişiler. E, cumhuriyet Cumhuriyetçi Kongre'nin Cumhuriyetçi Başkanı e, Kerhen oy vereceğini e, ifade etti. Kampanyada biraz kendisinin de yaptığı bir e, Cumhuriyetçi Parti'den uzaklaşarak Donald Trump kampanyası yapmak istediği için de Cumhuriyetçiler e, biraz e, küskünler. Bir de tabi bu son e, e, ortaya çıkan şeyler... E, Tartışmalı tabi bunlar yani on beş sene önceki vakaların 10 sene önceki vakaların birdenbire seçimden üç hafta önce ortaya çıkar olması her zaman e, mide bulandırıcı biliyorsunuz ama sonuçta Donald Trump'ın yaptıklarıyla karşılaştırdığımızda işte hava e, giden avlanır e, da denebilir buna e, Donald Trump'ın bir e, Panik içinde olduğunu ve bu paniğin Donald Trump'ın başarısızlığının Cumhuriyetçilere çok ağır bir bedel ödeteceğini belirten yazılar Cumhuriyetçi yayın basında son dönemde birkaç günden beri hızla artmaya başladı. Çünkü aynı zamanda seçimlerin kongredeki çoğunluklarını da hiç beklemedikleri bir şekilde kaybetmeseler bile çok aza indirme ihtimalleri ortaya çıkmış. Evet. Ee, şey bu e, Amerika tarafındaki gelişmeler bu e, Türkiye tarafına gelirsek e, ha bir de şu, şu var tabi e, bir, e, e, bir ırkçı bir şey de girdi pardon şunu unuttum söylemeyi ırkçı bir e, ayrıma da e, Donald Trump e, kampı e, yönelmiş durumda. Özellikle <gülüyor> bu eski New York belediye başkanı e, Rudolph Giuliani'nin e, söylediği bir şey var. O da e, büyük kentlerin e, yoksulların olduğu mahallelerin hepsi demokratların e, e, kontrolü altında iddiasında bulunup dolayısıyla bu e, Afrikalı, Amerikalıların e, Özellikle e, çok büyük e, seçim hilelerine yatkın olduklarını, e, ölülere oy verdirdiklerini, e, para karşılığı oy kullandıklarını falan iddia etmeye başladı. Bu tabii bu ırkçı bir e, suçlama. Özellikle onların e, bir ırkın e, seçim hilesi yapması e, iddiası. Dolayısıyla da e, burada çok ciddi bir e, Afroamerikalıların da Zaten Trump'a oy vereceği pek kimse yok onların arasında. Çok ciddi bir mobilizasyon kampanyasına neden oldu. Burada önemli olan nedir biliyor musunuz Amerika'da? İnsanların e, kime oy vermesinden önce özellikle yoksul kesimlerde oy vermeye ikna etmektir. Oy vermedikleri için genellikle e, sağcılar kazanırlar veyahut e, ırkçılar kazanırlar oy verme ikna etmek çabası şu anda. Çok büyük bir kampanya yürütüyor Hillary Clinton cephesi. insanları oy vermeye ikna etmeyi, oy vermeyenleri oy vermeye çağırıyorlar. Ama sistemden tabii büyük ölçüde umutları kesilmiş oldukları için de oy vermedikleri şikayet. Tabii tabii tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Yani Clinton'ın mesela bu meydana çıkan ilginç belgelerden biri de Hillary Clinton'ın şeyi bu parti içindeki o zamanki rakibini nasıl bertaraf edecek planları yapmakta olduğu da ortaya çıkmış mesela. Falan. Evet, orada şöyle bir cümle var. Gerçi anlaşılabilir bir cümle. Bu kendini patlatan veyahut bir intihar saldırısında bulunan kişinin ardından. Keşke bunu bu intihar saldırısının haberini veren kişi bir beyazızın ismini veriyor. O olsaydı da intihar o olmasaydı da intihar saldırısını veren kişinin adı, haberi yapan kişinin adı bir Arap ismi olsaydı da intihar saldırısını yapanın adı bir beyaz Amerikalı'nın adı olsaydı diyor. böyle türlü Donald Trump bunu çok fena kullanacaktır diyor örneğin. Bu ama diğer taraftan Hillary Clinton 2015'te itibaren başlayan kampanyasındaki Bütün o taktikleri falan Aynısının e, Donald Trump'ta yüz kat daha fazla Olduğunu tahmin edebiliriz tabii. Evet, evet. E, Amerika seçimlerinin e, e, Bir özelliği de bu sefer artık Donald Trump'ın sayesinde diyelim Bir e, karnaval Ama bir e, hüzünlü karnavala dönüşmüş Durumda aynı zamanda Bunu ifade eden de bir ee, Amerikalı e, yazar Frankfurter Allgemeine'de yazısı yayınlandı. Bir karnavala dönüştü, ama hüzünlü bir karnavala dönüştürdü diyor Donald Trump bu seçimleri. E, ve e, kaybedileceğini anladıkça daha da e, karnavalı şeyini, dozajını arttırdı. E, bir tür e, e, ben bu benzetmeyi şunu söyleyebilirim. Şu, Türkiye'de de böyle bir benzetmede bulunabiliriz. Ona, ona yakınlaştırdım. Özellikle bu ikinci tartışma sırasında o hisse kapıldım. Ee, Türkiye'de, İstanbul'da benim de bazen şahit olduğum çocukluğumda romanların mahallelerinde bazı kavgalar vardır ve kavga edenler, aileler, bütün ellerindeki eşyaları sokağa döküp sende bu var mı diye şey yaparlar. Karşı tarafın bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerler ve bir kendilerinde de sende bu var mı diye ortaya dökerler. Donald Trump'ın da bu özellikle kadın düşmanı tavırları, erkek egemen tavırları, mizojin tavırları, cinsiyetçi tavırları, cinsel diş günlük üzerinden erkekleri e, tanımlaması e, karşı tarafı kadınları koruyan erkekleri biraz cinsel gücü zayıf erkekler olarak tanımlaması e, böyle bir e, sokak e, kavgasını hatırlatıyor, e, benzetiyor bir, bir tür karnaval aynı zamanda tabii bu. çünkü herkes de bunu oturup etraftan seyreder bu tür kavgaları biliyorsunuz evet yeni de olmadı galiba bu geçtiğimiz Mart ayında Trump'ın penis boyunu tartıştığı Amerika Birleşik Devletleri evet Aynen. İşte onu artık ben söylemeyecektim ama... Ben söylerim. Senin cesaretin daha fazla bende. Evet. Evet. Buradan doğrudan Türkiye'ye geçiş yapalım mı? Evet. Bu, bu Bu son laftan sonra daha zor geçiş yapmak ama isterseniz biraz frenlere basarak geçiş yapalım. <gülüyor> Geçelim tabii. Şimdi... Evet. Evet, yani bir irredantizm meselesini ortaya atmıştın. Zaten üzerinde biraz da konuşmaya çalışacaktık. Onun devamı da geliyor galiba. Evet, devamı geliyor. irredantizm kelimesinin kaynağı... İtalyan İtalya'dadır. İtalya'da 19. yüzyıl ortasında İtalya'nın kuzeyinde Avusturya'nın işgali altında olan toprakların kadim İtalya toprakları olduğu olgusuyla gerekçesiyle burada yaşayanların İtalyan oldukları gerekçesiyle başlatılan bir konudur geri alma toprağa kaybedileni geri alma girişimi bu İtalyan Birliği'nin o dönemdeki İtalyan Birliği'nin önemli programlarından sloganlarından bir tanesidir daha sonra bu İrdirantismo 20. yüzyılda İtalyan faşizminin bu sefer daha ...fantastik bir dünya içinde... ...büyük Roma İmparatorluğu'nun... ...topraklarında hak iddia etmek... ...tabii hepsinde değil kalkıp Fransa'da hak iddia etmekte... ...pek e, açık içinde... ...savunmasa da ki... ...bunu da kısmen Sabuha bölgesinde... E, ...yapmaya çalışmıştır... ...ama esas itibariyle... ...işte Arnavutluk... E, ...Yunanistan... ...Yunanistan'a saldırdı İtalya... ...Almanya'dan önce... E, ...savaşta... ...Habeşistan... Ondan sonra Afrika. Afrika evet. Esas Afrika. Libya'da zaten 1912'de, 1911'de pardon Libya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ordularıyla savaşarak Libya'ya yerleşmişti. Arkasından da o meşhur Habeşistan, Somali yani Somaliland dediğimiz yer İtalyan kolonisiydi. O bölgede ee, ve aslında daha da geniş bir şekilde bütün Afrika'nın e, Roma İmparatorluğu sınırları içinde, tabii bunu Tunus'u da dahil etmek isterlerdi ama o zaman Tunus, Fransız e, protektörası, kolonisi e, durumunda olduğu için e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek buna teşebbüs etmediler. Esas tabii Kartaca herhalde onların hayalindeydi. E, ve Büyük Roma İmparatorluğu'nun tarihten gelen Roma'nın tarihten gelen haklarından bahsederek bunu yapmışlardı. Koloniler Bakanlığı'nın bugün gazetede de kısa bir referansını verdim. Koloniler Bakanlığı'nın demeçleri vardır. Bu Roma halkının kadim eski atalarımızın, büyük atalarımızın bu topraklarda hakkı vardır ve bu topraklarda bugün yaşayan halklara karşı bizim bir vesayet onları koruma hakkımız vardır. Sanki onlar çağırıyorlarmış gibi. Böyle bir tarihten gelen haklar fikri iridantizmin önemli bir boyutudur. Bir kısmı da bu örneğin Macaristan'da olduğu gibi Romanya'da yaşayan Romanya'nın bir bölümü Macaristan'da olan sınırı Trianon Anlaşması'nda Macaristan'dan alınıp işte Romanya'ya verildi. Aslında Trianon Anlaşması Macaristan'ın epey bir topraklarını budamıştı, budadı ve Macaristan'da da bugün Viktor Orban'ın en çok kullandığı temalardan bir tanesi o büyük Macaristan'ın yeniden kurulması. Yani Slovakya'dan, e, Slovakya'da yaşayan Macarlar, e, Sırbistan'da yaşayan Macarlar, özellikle Voyvoda bölgesinde e, ve e, e, Temeşvar e, civarındaki, yanılmıyorsam Temeşvar olması lazım. E, tabii Temeşvar civarındaki, e, Romanya'nın Macaristan'a yakın olan bölgesindeki e, Macarlar bölgesinde, bir halktır. Tek halktır. Büyük Macaristan'ın kurulması gerekir. Ve bu Macaristan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması koşullarında bu taleplerinden kesin biçimde vazgeçmesi açık ve kesin biçimde vazgeçmesi koşuluyla Macaristan evet. üye olmuştu. Daha sonra tabii bu üyelik başladıktan sonra da yeniden Romanya'daki Macarlara Macar vatandaşlığı vermek, onlara oy hakkı vermek gibi teşebbüslerle yeniden Viktor Orman canlandırdı. Şimdi Türkiye'de de böyle bir irredantizm var mı? Hep bizde yurtta sulh, e, cihanda sulh e, ilkesi e, çerçevesinde Türkiye'de e, işte Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren böyle bir irredantist politika yürütülmediği e, söylenir. Bu, bu kısmen doğru. Yani gerçekten de e, Cumhuriyet Hükümeti e, bir, ıı, Irak'ı yeniden almak, Suriye'yi yeniden almak, Selanik'i yeniden almak gibi bir projeyi yürüttüğünü söyleyemeyiz. Veya adaları ıı, yeniden almak projesini yürüttüğünü Ama iki alanda ıı, bugüne kadar ıı, Türkiye'nin ıı, biri başarılı, ikisi de başarılı olmuş hatta fiili ıı, durumla dikkate alırsak ıı, bir ıı, iridantist politika yürüttüğünü söyleyebiliriz. Birincisi Hatay. Yani sonuçta tamam, e, Lozan anlaşması çerçevesinde çizilen e, bir e, sınırı e, daha sonra e, savaşmadan anlaşarak, kısmen anlaşarak, o, oradaki kolonyal güçle anlaşarak, yani Fransızlarla anlaşarak Hatay'ın ilhak edilmesi. E, diğeri de e, askeri güçle e, uluslararası anlaşmadan kaynaklanan bir e, gerekçeyi, haklı bir gerekçeyi daha sonra bir kalıcı işgale dönüştürerek e, Kuzey Kıbrıs. E, sınıfı, fiilen işgal edilmesi ve e, bağımlı bir devlet halinde e, tüm Türkiye topraklara dahil olmasa bile her an ilhak etme e, sözünü de e, bir alternatif olarak gündemde tutan bir politika. Ama e, örneğin e, sağ e, Türk, sağ düşüncesinde Musul özellikle Musul hep e, ah ah ah Musul'u işte or Lozan'da kaybettik. İnönü özellikle eleştirilir e, bu konuda. Mustafa Kemal Epek e, söz konmaz. E, Atatürk'ün e, orada e, diğer e, yöneticilerle beraber bir karar aldığı e, dikkate alınmaz ama işte ah ah ah İsmet Paşa orada İsmet İnönü Musul'u kaybettirdi bize sözü. Lozan'ın imzalıydısı İsmet İnönü olduğu için bu sürekli tekrarlanır bir şeydir. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla Türkiye bir kere Suriye'de 100 kilometre kare olduğu söylenen, onun daha da büyüğü, biraz daha 45 kilometre derinliğinde bir alan olacağı düşünülüyor. Yani şimdi 10 kilometre 10 kilometrelik bir alanın Türkiye'nin koruması altında bir bölge. Bu koruma ne kadar sürer? Bu koruma bir müddet sonra oranın fiili, Türkiye'nin bir fiili, dominyonu, bir KKTC'nin benzeri bir yer haline mi gelir? Düşüncesi var. Ama esas musul. Yani şu musul konusunda Cumhurbaşkanı'nın bu pazar günü söylediklerini biraz izin vaktimiz varsa bir iki dakika içinde tekrarlayayım. Lütfen. Türkiye bölgede yaşanan tüm bu çatışma ve çekiş, çekişmelerde mazlumlara, mağdurlara kucak açmış, kardeşlerin yanında olmuş bir ülke. Tamam. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Bunu birbirinden ayırmamız lazım. Fiziki sınırlara elbette saygı gösteririz ama gönlümüze sınır çizemeyiz. Çizilmesine de müsaade etmeyiz. Birileri bize... Irak, Suriye, Gürcistan, Kırım, Karabağ Azerbaycan, Balkanlarla, Kuzey Afrika ile niye ilgileniyorsunuz diye soruyor. Kimse binlerce kilometre uzaktan gelip burnumuzun dibinde faaliyet gösteren ülkelere aynı cesaret ve yüksek sesle siz burada ne arıyorsunuz demiyor. Buraya kadar diyecek bir şey yok. Dikkat ederseniz. Çünkü şey diyor bizim gönlünç sınırlarımız başka türlü olabilir. Başka ülkelerle diplomatik bağlar kuruz, Fiziki sınırlarımız ayrıdır. Fakat daha sonra İş değişiyor. Rize'yi Batum'dan ayırmak mümkün mü? Şimdi burada gönül sınırlarının ötesine giden bir yere geliyoruz. Edirne'yi Selanik'ten nasıl ayrı düşünebiliriz? Haseki, Siirt, Haseki'yi, Sirt Siirtle Musul'u nasıl birbirleriyle ilgili olmayan yerler olarak kabul edebiliriz? Hatay'dan çıkın Fas'a kadar uğradığınız her Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde bizden bir şeyler mutlaka görebilirsiniz peki bizden bir şeyler mutlaka görebilirsiniz demesiyle Romalıların Romalılardan mutlaka bütün Afrika ve Balkanlarda ve e, Avrupa'da Romalılardan bir şeyler görebilirsiniz demesi arasında fark var mı? Şimdi illa bir şeyler görebilmemiz orada o topraklarda bir şeyler görebilmemiz bizim oralarda bir e, söz sahibi olmamız anlamına mı geliyor? Evet. İşte tam burada e, e, iş kaymaya başlıyor ve irredantizmin e, e, işaretlerini çok açık biçimde almaya başlıyoruz ve ilk defa bakın buradaki verilen koordinatlar da aslında çok ciddi diplomatik rahatsızlıklar yaratacak koordinatlar. Gürcistan Batum, Irak Musul, Suriye Halep, Haseke, diğer taraftan da Yunanistan Selanik. Şimdi biz bütün bu komşularımızın bize sınırda yakın olan şehirlerinde gönül bağımız var. Bizi onlardan ayıramazsınız dediklerinde onlar da aynı şeyi tersinden söyleseler ne yapacağız? Konstantinopolis demesi mi mesela Yunanistan'da? Evet. <gülüyor> biz hasta, evet. Ya da Esad'ın Hatay Artvin demesi. Artvin diye başlamasından ne diyeceğiz? Ya da Esad'ın Hatay demeye başlamasından. Mesela Esad'ın evet. Hatay demeye başlamasından ne diyeceğiz? Karşılıklı değiş dokuş. Yani aynı şeyi söylediklerinde bizimkilerin bizim. nasıl e, tavana fırlayacaklarını tahmin edebiliyorsunuz. Evet yani bu şey çarpıcı bir paralellik. Maalesef süreyi de bitirdik ama senin 1926'da Koloniler Bakanı Discale'nin söylediğiyle neredeyse tıpa tıpa aynı. Motamo yani faşist İtalya gelecek yönetimini yaratmak için büyük atalarının izlerini arıyor. Bunları Afrika topraklarında her yerde buluyor. Evet. Ahmet Bey ben de son bir ekleme yapacağım. Konuyla alakası yok ama yani bu, bu, bu, bu tanım içerisine girebilir mi IŞİD'in ilk başta böyle Andalusya'da hak iddia etmesi, oraya kadar ilerleyeceğiz demesi, Konstantinopolis demesi, hatta Balkanlara kadar gitmesi, Roma'ya kadar gitmesi de aynı şekilde değerlendirebilecek bir örnek olabilir mi bu şeye, kavramı? E, Müslümanların ayak bastığı her toprak Müslümanların bir zaman ayak bastığı her toprak Müslümanların üzerinde hak ettikleri iddia ettikleri hak etip iddia etmeye sahibi oldukları topraklardır anlayışı e, bazı Müslümanlar tarafından e, geçerli addediliyor biliyorsunuz. Hı hı. Evet, Küba'da da e, O yüzden galiba Küba'da cami, cami hayalini görmeye başlamıyor. Yani evet. Konuyla alakası yok ama hı, ben bir aynen. sorayım dedim de. Evet. <gülüyor> Anladım. Evet, evet peki burada peki. <gülüyor> galiba bitireceğiz. Görüşmek evet. üzere. Görüşmek Çok teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, Açık Bilinç'te yeni bir diziye de başlıyoruz. Can yok bugün Can Tombi. Biz beraber can, e, stüdyodayız. Evet, ve bir konuğumuz var. Aslında Açık Bilinç dinleyicilerinin e, yakından tanıdığı <gülüyor> evet. diyeyim Ayse Uygur. Hoş geldin Aysu. Merhaba, hoş buldum. Merhaba, hoş geldin. E, güzel bir tesadüf neticesi. Üçümüz birden stüdyodayız. Ee, Aysu Uygur daha önce açık bilinçte konuk olduğu birkaç kez ayrıca açık radyoda Bilim kazanı programını e, yapmışlardı Alp Sperhegil ve İlker Yostopla birlikte. Evet. Ee, bilim Kazanından oluşturulmuş metinlerde bir kitap olarak. Kitaba dönüştü evet ne güzel. Bilim kazanı başlığıyla çıktı kitapçılarda bulunabilir ee, tavsiye ederiz. Ee, Aysu ile daha önce e, evrimsel biyolojiye dair e, değişik konularda konuşmuştuk. Bugün daha farklı bir program aslında yapacağız ve iki şeyden konuşacağız. Bir tanesi e, Aysu'nun hazırladığı bir site var, bir web sitesi bilimbilmeyim e, sitenin adı e, bilimbilmeyim.com adresinden ulaşılabilir. Siteye gittiğinizde Türkiye'deki vasat bilim haberciliğini avlamak için buradayım cümlesiyle karşılaşıyorsunuz. Buna benzer bir başka site, yine açık bilinçte sözü edilmiş olan bir site, Yalan Savar sitesi, Yalan Savar.org bilim konusundaki kötü haberciliği ortaya dökmek için bu siteyi kurmuş Aysu. Yalan Savar'da yine bilimsellik adı altındaki Adı altında işte ortaya konan sunulan safsataları ortaya çıkartmak için bunları ben kardeş ya da kuzen siteler diye en azından görüyorum. E, uzak bir kuzen olarak da açık gazetede sayılabilir. Çünkü Elbette. Biz de yıllardır bu saçma sapan bilimsel haberleri doğru. ekspoze etmeye çalışıyoruz Kendi, dilimiz döndüğünce. Çok doğru. Ben de aslında bu açık bilinç fikri ilk açık gazeteyi dinlerken ve sizin bu tür bilim haberciliğiniz... ...daha <gülüyor> acaba geliştirebilir miyiz filan düşüncesiyle ortaya çıkmıştı. E, programın ilk kısmında bu bilim bilmiyimden bahsedeceğiz. İkinci kısmında ise e, bilim formasyonu almış kişilerin bilim dışında ne tür yaratıcı başka işler e, yapabileceği gibi... ...ilginç ve şimdiye kadar açık bilinçle hiç temsil edilmemiş bir konuya döneceğiz... Ee, Aysu Uygur, ben hemen tanıtayım herkes tanıyor büyük ihtimalle ama Robert Kolej mezunu arkasından Brandeis Üniversitesi'nde lisansını aldıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde doktora yapıyor evrimsel biyoloji ve organ gelişimi konusunda. Ee, Açikradio.com.tr adresine gidilirse Açık Bilinç Podcast arşivinde Aysu'nun mesela organ gelişiminin evrimi konusunu anlattığı programa, programın kaydına ulaşmak mümkün. Daha sonra son iki yıldır da yine Harvard Üniversitesi'nde kalp jenerasyonu konusunda doktora sonrası araştırmacılık yapmaktı Aysu. Yarından itibaren ne yapıyor olacağı sürprizli bir konu. Bunu kendisi anlatacak ama önce bilim bilmeyimden başlayalım. Nereden aklına geldi böyle bir site kurmak ve belki Bilim bilmeyimin güzel örneklerinden bir iki tanesinden de bahsedebilir miyiz? E, tabii nereden aklıma geldi? E, açıkçası bence herkesin gördüğü bir şeydi. Bilim haberlerinin ne kadar e, çöp olduğu. Yani gazetelere e, açıp bakıyorsunuz ya da internet sitelerinden bakıyorsunuz. Çoğu bilim haberi ya hatalı oluyor ya çok özensiz hazırlanmış oluyor, eksik oluyor. Ama çoğunlukla abartılı veya hatalı oluyor. Ee, bunu sadece ben değil fark eden çok fazla doktor öğrencisi ya da lisans öğrencisi var aslında. Fakat ben de bir gün e, canım sıkılıyordu. Bunları artık Facebook'tan arkadaşlarımla paylaşmak yerine bir yerde toplayayım arşiv olsun hem ben de yazarken eğlenirim dedim. Yani asıl hedefim e, birilerini eğitmek ya da halka doğrusunu anlatmak değildi. Kendim Kendi kendime eğlenmek için yazıyordum. Fakat e, bayağı ilgi topladı çünkü herkesin hakkında aslında bu vardı. Özellikle bizim alandan insanlar ne kadar yalan yanlış bilim haberlerinin yazıldığını farkındaydı. İşte kuru üzüm yerseniz kanseri yenersinizden tutun. Ee, DNA veya proteinlerle ilgili neyin ne olduğunu daha tam olarak e, aslında anlamayan insanların yazdığı haberler dolu gazete sayfaları. O yüzden başladık yaklaşık dört sene önce, üç buçuk sene önce. Şimdi hala devam ediyor. Eskisi kadar sık yazamıyorum bazen akademik hayat araya girdiği için. Fakat yazmaya çalışıyorum. Hiçbir geri bildirim aldığın oluyor mu? Yani işte bir gazete öyle kötü bir haber yapmış. Sen de bunu şey yaptın. Mesela 24 Haziran 2015'te. Yeni Hı -hı. akite bitiren fosil diye bir e, haber yapmışsın. Evet. Orada balık fosil diye koydukları saçma sapan bir şey. ne olduğunu anlatıyorsun falan. Hiç sana geri dönüp ya bir hata yapmışız, özür dileriz, sayenizde öğrendik, düzelttik e, filan diyen oldu mu? E aslında şöyle baya geri dönüş oluyor. Yani sitenin dizaynı biraz dandik. Çünkü benim ben o kadarına ettim yani çok fazla da uğraşmıyorum ama okuyucusu epey fazla... E, bazen gazete haberleri tekrar dönülüp düzeltiliyor. Yani bana mesela e-mail atan olmuyor, ay çok teşekkür ederiz diye ama onun benim yaptığım müdahalelerden sonra değişebildiğini görüyorum bazen. Bir defasında sanırım e, kanseri sıcak suyla tedavi ettiğini iddia eden bir Alman doktorun haberini yapmıştır Radikal. Ben de bunu yazdıktan sonra iki gün sonra Ezgi Başaran bana ulaştı bu konuyla ilgili. Belki konuşacaktık onu tekrar haberi düzenleyeceklerdi ama e, hani benimle daha sonra bir Konuşma olmadı fakat o haber oradan kaldırıldı. İşte yorum sayfalarına yorum yazanlar oluyor bazen. Alınanlar oluyor. E, yorumları beğenmeyenler oluyor. İşte ukalasın diyen oluyor. Ne bileyim e, çok komikmiş, çok teşekkürler diyen oluyor. Yani bir sürü tepki oluyor ve... E, ...hoşuma gidiyor yani insanların... ...insanlar için bir tartışma başlatması bunun. Evet ve yani belli ki izleniyor yaptıkların. Eğer... Gasten'in sitesinde de bunun neticesinde değiştiriliyorsa belki bir sonraki bilim haberini daha özenli yapmaları konusunda onları motive ediyorsa bence... Umarım e, ediyordur, evet. E, aklında var mı böyle bir e, üstünde konuşmak isteyeceğimiz senin avcılık yaptığın örneklerden? E, var bir, tane. bir tanesini anlatayım çünkü ben bunu Boston Globe'a da yazacaktım belki yani bu konuyla ilgili. E, bu benim en sevdiğim bilim bilmeyeyim haberi aslında. Belki en rezil değil ama... Benim en çok hoşuma giden hikaye bu e, Güneydoğu'da Türkiye'de bir tane kuş ölü bulunuyor ve e, işte haberde bir sürü yetkiliden bahsedilmiş il tarım müdürlüğü işte jandarma şudur budur herkes kuşu inceliyor yani ve şöyle bir sorun var kuş e, ölü bulunuyor ayağında bir halka var halkın üzerinde de Tel Aviv yazıyor. Hı -hı ve bunun üzerine bütün işte köy halkı, İl Tarım Müdürlüğü, jandarmalar bunun bir İsrail casusu kuş olduğunu ve öldürüldüğünü düşünüp e, kuşun üzerinde arama yapıyorlar ve hatta haberin içinde şöyle bir cümle var. Kuşun burnuna da işte dinleyici cihaz yerleş, kamera yerleştirildiği düşünüyor gibi düşünülüyor gibi. Yani kuşun zaten burnu yok, gagasından bahsediyor <gülüyor> herhalde ama bir yandan da yani halkın işte Tel Aviv yazdığı için kuşun casus olması o kadar Anlamsız ki yani neden casusunu e, böyle bu şekilde mesela damgalayasın üstelik Tel Aviv Belki İran casusudur ama İsrail casusu olamaz bu mantıkla. E, haberde hiç şeyden bahsedilmiyor mesela. Ornitolojide yani kuşları inceleyen ekologların aslında çok yaptıkları bir yöntem kuşların ayaklarına halka takmak. Ve halkaya da hangi istasyonda halkalandığını not etmek ki kuşların göç rotaları Öğrenilebilirsin. Yani bunu Tel Aviv'de halkaladık. Bu kuş Etiyopya'ya gidecek ya da Türkiye'de Kars'a uğrayacak. Aslında kuş göç yollarının incelenmesi ve bu önemli bir bilim. Çünkü kuş gribi gibi yani kuşların taşıyıcı olduğu salgınlarda halk için önemli bir halk sağlığı e, uygulaması oluyor. Yani oradan takip edebiliyorsunuz nerelere evet. uğrayacak bu kuşlar diye. Fakat haber baştan sona sadece İsrail casusu bir kuş olarak yazılmış, kaleme alınmış ve habercinin hiç ya da yani İltarım Müdürlüğü'nün de aslında hiçbir e, sorgulaması yok bunun aslında ne olabileceğine dair. O komik bir haberdi. Onu yazmak çok hoşuma gitmişti. Komik açık açık. de belki bahsetmiştiniz bundan. Evet. Sizin kaçırmayacağınız öyle <gülüyor> bir haber. Biz daha çok şeyler ilgileniyoruz. Her haftada bir aşağı yukarı 20 seneden beri kansere yeni aşı bulunması ve özellikle de Türk doktorlar tarafından evet. bulunması haberi e, Hürriyet'in en sevdiği evet. haberlerdendir. Hiç şaşmaz yani. Evet doğru bunu ben de benim de öyle yazdığım birkaç haber oldu yani maalesef bir tane değil birçok kere Türk doktorlarının kansere çare bulması haberini yazmak zorunda kaldım ben de. Peki bu konuyu belki şununla kapayalım o zaman Aysa ben sana onu sorayım. <gülüyor> e, ne olmalı yani medyada biraz daha bilim haberciliğinin standartının yükseltilmesi için... Ne yapılması lazım? Ya şöyle bence niyet kötü değil. Yani tabii ki kimse kötü kötü bilim haberleri yazalım diye oturmuyor gazetelerin başına. Ama anladığım kadarıyla öncelik bu değil. Yani öncelik bilim haberlerimiz heyecanlı, heyecan verici olsun ama bir o kadar da doğru olsun, doğru aktaralım gibi bir öncelik yok. Yani sanıyorum oraya oturtulan staj öğrencileri ya da kime yükleniyor bilim haberi yazmak bilmiyorum. Onlar ya bir yerlerden haber topluyorlar ya yurt dışından çevirmeye çalışıyorlar. Fakat genelde biyoloji eğitimleri ya da herhangi bir temel bilim eğitimleri olmadığı için ellerinde olmadan biraz tökezliyorlar. Bence çözüm şu olabilir. Yani Türkiye'de çok fazla temel bilimler mezun insan var ve genellikle işleriyle alakasız şeyler yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de çıkarılan öğrenci kadar fırsat da yok. E o zaman bu insanların bir kısmını gazetelerde Bilim haberlerini düzenleyen işler verilmesi bence iyi bir çözüm olabilir. Benim aklıma ilk gelen bu. Çünkü her bilim okuyan insan laboratuvarda bilim yapacak diye bir şey yok. Bu bilginin, bu um, arka planın kullanılabileceği bir sürü alan var. Bir tanesi de mevcut bilgiyi ya da gelişmeleri halka anlatmak. Ve gazeteler bunun için bir ön ayak olabilirler. Evet, nitekim bir takım bağımsız siteler, bu açık bilim sitesi gibi ya da Evrim Ağacı Sitesi mesela hı hı. bilimsel haberleri doğru bir şekilde aktarmak için gönüllü insanların oluşturduğu siteler. Bunları takip etmek çok daha tutarlı oluyor gazetelerin evet. yazdıklarına bakmak yerine. Sen şimdi peki illa her bilim insanının bilim yapması gerekmiyor dedin. Buradan hı hı. öbür konumuza da aslında girmiş olduk. Sen epey bir zamandır çok başarılı bir bilimsel kariyer sürdürdün. E, i̇ki senelik bu post doktor sonrası çalışmanın e, sonunda ama bilimsel kariyerinden bir başka yere doğru, yelken açmaya, evet. e, şey moda terimle söyleyeyim, karar verdin. E, niye böyle oldu? E, e, bilim insanı olarak yetişmiş, bilim formasyonuyla yetişmiş insanların önünde ne gibi başka alanlar var? Biraz bunlardan da konuşalım şimdi istersen. Konuşalım. Şimdi ben e, yaklaşık ne kadar oldu? 6 sene doktoram sürdü. 2 senedir de doktora sonrası araştırma yapıyorum. 8 senedir çok yani aktif olarak bilimin içindeyim. Üniversiteden sonraki zamanımı sayarsak. E, ve çok severek yaptım. Yani bilim yapmayı da çok seviyordum. Fakat her zaman doktora yaparken de bir şeyin farkındaydım. Akademik devam etmek pek istemiyordum. Onun da sebebi akademiden hoşlanmıyor olmam değil. Yani birazcık karakter meselesi nasıl insanların nasıl çalışma çalışmaktan hoşlandığı ile ilgili bir şey birazcık da akademinin şu anki haliyle alakalı ama kendimi şu anki dünya koşullarında akademiden çıkarsam biraz daha özgür olabileceğimi gördüm o yüzden dümdüz akademik kariyer devam etmek yerine biraz daha daha benim için belirsiz olan şimdilik ama daha maceralı olduğuna inandım başka bir yol seçtim şimdi danışmanlık yapmaya başlıyorum. Önümüzdeki 6 ay içinde başlayacağım. Ee, şöyle anlatayım. Şimdi akademik sistemde çok fazla doktor öğrencisi yetiştiriliyor. Ve bence bu e, insanların doktora yapmaması için bir sebep olmamalı. Doktora bence e, benim için çok güzel bir süreçti. Hem de insana çok şey öğretiyor. Sadece akademik olarak öğrenilen bilgiler değil. İnsan biraz da e, herhangi bir bilgi üretmek için ne kadar uğraşması gerektiğini öğreniyor. Ve o çok değerli bir şey. Çünkü hayatının geri kalanında... Bilginin ne kadar uzun elde edilen bir şey olduğunu, ne kadar emek ve uğraş gerektirdiğini kavrayabiliyorsunuz. O gerçekten e, hayat boyu insanın yanında taşıması gereken güzel bir bilgiç. Evet. O yüzden doktora'yı tavsiye ederim. Fakat doktora sonrası biraz daha yaratıcı e, yollara sapmak isteyenleri de bu konuda cesaretlendirmek isterim. Ben de öyle yaptım. İntek. Bu, bu tabii senin verdiğin çok e, cesurca bir karar. Çünkü... E, yani okulda sekiz senedir e, uğraştığın, eğitimini aldığın konulardan bambaşka, e, bambaşka demeyelim ama e, daha uzağında konulara doğru gidiyorsun. Ortada bir bilinmezlik ve belirsizlik var. Üstelik e, çok başarılı bir bilimsel kariyerden buraya atlıyor vaziyettesin. Bilimi de severek yapmakta olan bir insansın. E, bütün bunlar göz önüne alındığı zaman... E, Bilim dışı alanda da gerçekten belki akademinin izin vermediği türde yaratıcı olabilme ihtimali olmalı ki bu böyle cazip geliyor diye insan düşünüyor. Böyle davranan tek kişi de sen değilsin. Başka insanlar da var. Hatta bu konuda Bilim kazan'da bir program da yaptınız. Evet. Bu arada hemen parantez içinde de bir daha söylemiş olayım. Bilimkazanı.org sitesinden Ayşu İlker ve Alpin Programlarının podcastlerini izlemek mümkün. Umarım devam edersiniz. Hı hı. E edecek değil mi bilim kazanı? Edecek. Bilim kazanı bir aralar Açık Radyo'da programdı. 6 ay evet. devam ettik. Daha sonra şimdi kendi web sitemizden devam ediyoruz. Önceden olduğu gibi. Açık Radyo'da her hafta yapıyorduk. O bizi biraz <gülüyor> yormuştu. Ama şimdi biraz daha kendi boş zamanlarımızda yeni bölümler kaydediyoruz. Evet bilimkazanı.org'dan bakabilirsiniz. Devam etmeyi umuyoruz. Tamam bu parantezi kapattık şimdi şeye geri dönelim fakat yani senin e, yapacağın iş ya da genel olarak bilim formasyonu almış insanların hangi sektörlerde nasıl e, rağbette olduğu konusundan Tabii. biraz bahsedelim. Tamam yani şöyle e, biyolojik bilimlerde diğer temel bilimlere çok hakim değilim bu konuda ama biyolojik bilimlerde 1980'lerde yaşanan bu moleküler biyoloji devriminden sonra çok fazla e, alan açıldı yani yepyeni sorular sorabiliyoruz. Çünkü eskiden işte DNA'nın keşfedilmesi, vücut yani biyolojik olarak moleküler sistemleri daha iyi anlamamızla bir sürü yeni soru sorabilmeye başladık. Ve yeni sorular sordukça aynı zamanda buna paralel olarak gelişen teknolojiyle yine çok daha etkili bir şekilde cevaplayabilmeye başladık sorduğumuz soruları. Bu da bir sürü alan açtı uygulamalar için ve uygul Herhangi bir bilginin uygulamasına baktığımızda bu tam da akademisyenlerin e, alanı olmayabiliyor çünkü akademik olarak genelde yapılan e, temel bilimler ve entelektüel merak ile sorulan sorular e, çıkarılan bilgiyi alıp uygulamak bazen akademisyenlere kalmıyor ve bu iyi bir şey çünkü akademisyenlerin karakteri veya çalışma biçimiyle e, bilginin uygulanışının işte bilişim sektöründe olduğu gibi uygulanış her zaman aynı olmuyor. Şu anda da benim gördüğüm gerçekten önümüzde biyolojik bilimler için ve biyoteknoloji için çok fazla fırsatın olduğu bir döneme girdik. Artık son 60 yıldır e, öğrendiğimiz şeyler ve e, bilgisayar bilimlerinin de gelişmesiyle iyice çoğalan artık veri tabanlarına bir şekilde e, girip bazı uygulamaları çıkartabilmemiz lazım. Yani bu biraz abstrakt anlatım ama örnek vermem gerekirse... Örneğin çok fazla bilgi var şu anda ve o bilgileri proses edebilmemiz için yeteri kadar girişim yok. Atıyorum Google Microsoft'un daha yeni okudum bir uygulaması var. İnsanların Google'a yazdığı arama terimlerinden kansere yani kanser olan insanlar o kanserle ilgili aramalar yapmadan önce ne aramalar yapıyor ve biz bu datadan elimizdeki yani milyonlarca insanın verisinden herhangi bir kanserle ilgili ön işaret çıkarabilir miyiz? Mesela böyle bir bilgi duruyor ve buna henüz akademisyenler el atmamış durumda. Ama bu veri zaten Microsoft'un kendi arama motorlarında kayıtlı veriler. Bu şekilde özel sektörden birçok bağımsız firma veya kuruluş hani genel olarak ortadaki verilerden bazı sağlıkla ilgili biyoteknolojiyle ilgili uygulama çıkartmaya çalışıyor ve ben bunu iyi bir fırsat olarak görüyorum Microsoft'a gidecek değilim, <gülüyor> reklam yapmıyorum ama bir örnek vermek istedim. Evet ve yani bu alanda bir ilerleme kaydetmek için de bilim formasyonu almış Tabii senin ki. gibi yıllarını bu işe vermiş insanların katkısında olması şart gibi gözüküyor. Bence bilim formasyonu almış insanlar tarafından yönlendirmesi kesinlikle şart çünkü ona da bir örnek vermem gerekirse genelde ee, bu işte telefonlarımızdaki app'ler ya da teknolojik gelişmeler biliyorsunuz Amerika'da Silikon Vadisi'nden e, çıkar ve orada bir, bir grup insan var sürekli inovasyon e, geliştiren yeni şeyler üreten. Bu insanlar genelde biyoteknoloji firmaları kurmaya çalıştıklarında ya da buna yatırım yapmaları gerektiğinde e, biyolojik sistemlerin ne kadar karmaşık olabileceğini çok iyi e, kavramıyorlar. Bunun sebebi de tecrübelerinin olmaması. Mesela biz bir app yazarken bu sistemin aslında hakimiyeti bilişimcinin elinde oluyor. Fakat biyolojik sistemlerle uğraşırken bilmediğimiz birçok yönü var biyolojik sistemlerin. Daha keşfedilmemiş, henüz hiç haberimizin bile olmadığı bağlantılar var moleküllerin birbirleriyle ilgili ya da keşfetmediğimiz çalışma şekilleri vücutla ilgili. O yüzden bence biyoteknoloji girişimleri çoğu zaman silikon vadisinden çıktığı zaman... Biraz tökezeyebiliyor. Bu e, yanlış varsayımlar yüzünden. E, tabii bu biraz tekrar demin konuştuğumuz konuya bir kısacık dönüş yapacak olursak. E, bu sahte bilimsel şeyler ve medya Hı -hı. konusu hayati önem taşıdığı en önemli nokta da tabii iklim değişikliği Hı -hı. ve e, ona bağlı şeyler. Yani büyük bir e, yanıltma özellikle enerji, dev, petrol ve diğer enerji şirketleri hatta belki harbancılık e, endüstrisinin filan da çalıştığı gibi bilgiler var. Yani bunlar olmadığına dair bilimsel gelişmelerin aslında çok net, açık bir şekilde gösterdiği doğruları ortadan kaldırmaya yönelik. Tıpkı sigara ya da iklim. Yani şu günlerde mesela hava kirlenmesinin Olağanüstü etkilerinin bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin çevre kuruluşu tarafından örtbas edildiğine dair de haberler okuyabiliyoruz. Dehşet vereceği yani insan sağlığıyla doğrudan doğruya cinayet sayılabilecek oynamalar var. O yüzden çok önemli bu konular yani. Tabii iklim değişikliği biraz da epey politik bir kavga. Ben o konuda çok yalan haber çıkıyor mu? Belki hiç haber çıkmaması medyanın. Hani kendi sansürü olabilir ama evet iklim değişikliği gibi bir konu örneğin bence birçok e, hem ekolog, uygulamalı matematikçi, işte e, çevre bilimci gibi insanlar tarafından yönetilmesi gereken bir süreç gibi geliyor bana ama genel olarak dediğiniz gibi e, genelde politik bir kavgaya dönüşüyor. Evet yani 1970'lerden beri ExxonMobil bilip kendisi kendi araştırmacılarıyla ortaya koyup ondan sonra da Tam tersine inkar için büyük bir çalışma yaptığı öğrenildi ama bu şey yepyeni yani. E, hava kirlenmesini evet. 1946'da e, tespit etmişler. Rafinerilerden geldiğini Los Angeles Hı -hı. başta olmak üzere Kaliforniya'da ve yok saymak için hemen bir sis ve pus e, grubu kurmuşlar. Evet işte bu bazen yani bazen kötü niyetli bile olmayabiliyor yani bu sizin bahsettiğiniz konu kötü niyetli olabilir ama. O yüzden işte bence bir bilim formasyonu olan, veri okumayı bilen insanların özel sektöre katılması ve dünyanın değişimine ortak olması bence çok önemli. Çünkü 6 sene boyunca gerçekten bir şeyleri araştırmak, verilerden bilgi çıkartabilmek insanlara doğru analiz yeteneğini de vermiş oluyor. Evet ve bir tek özel sektör değil aslında hukuk sistemi içinde siyasi sistem içinde <gülüyor> aynen, medyada aynen. bu insanlar daha çok yer aldıkça ancak e, bilimsel okur yazarlığın var olması sayesinde e, doğru habercilik e, ya da işte bu yalan yanlış yapılan sahte karlıkların ortaya çıkartılması, hukuki düzenlemelerin ona göre yapılması herhalde ancak böyle olacak bir şey. Evet bir şey daha söylemek istiyorum mesela şimdi e, Amerika'da özellikle doktor öğrencilerinin ee, hoca olabilme oranı işte 400'e 1 falan gibi rakamlarla veriliyor. Yani o kadar çok doktor öğrencisi alınıyor. Fakat ancak bunların çok çok azı e, istedikleri bir işte, e, 399'u e, dışarıda kalıyor. Yani, yani. oran ona benzer <gülüyor> bir şey. Belki yarısıdır bir ama acayip bir e, orada eleme sistemi var. Ve bu, buna en iyi okullardan mezun olanlar da dahil. O yüzden genelde e, şöyle bir öğüt veriliyor işte gençlere. Ya doktora yapmayın işte bu yolun sonu çok Berbat hoca olamıyorsunuz, işsiz kalıyorsunuz 35 yaşında. Ama ben buna inanmıyorum. Yani bence doktora hayatının 6 yılını doktora yaparak geçirmek isteyen insanlar için daha sonra birçok opsiyon ve seçenek var. Ve katıldıkları, katıldıkları alanlarda çok katkıda bulunabileceklerine de inanıyorum. O yüzden bence isteyen herkesin göze alması gereken bir yol doktora ve sonrasında eminim bir şekilde bulur insanlar yollarını. Yani ucu akademik kariyere gitsin gitmesin. Bunun faydalı, önemli, değerli bir evet. yatırım olduğunu Tabii ki. E, söylüyorsun. İşte kendinde bunun iyi bir örneği olarak aslında karşımızdasın. Evet, daha şu özellikle de, de demin şeyi söylerken çok bence önemli bir noktanın altını çiziyordu. Yani bilgi üretmek için ne kadar büyük bir emek harcanması, kompleks, kompleks bir sürecin içinde yaşaması insanın Bayağı yükselten ve genişleten bilgi ve görgü alanını bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Bir avantaj evet. yani. Aynı zamanda alçak gönüllülük getiren bir şey. Yani hani gerçekten bir şeyi biliyorum demek ne kadar zor bir şey aslında senelerini vermesi gerekiyor insanın. O açıdan önemli bir kişisel tecrübe aynı zamanda. Evet çok doğru ben de buna katılıyorum. Yani senin e, bilimsel kariyerden şimdi başka bir kariyere doğru yol alıyor Alman aslında... Ee, bilimsel çalışma ya da yüksek lisans çalışmaları konusunda insanları cesaretini kırıcı bir şey olmamalı tam tersi cesaretlendirici bir şey olmalı evet. bunun altını çizerek o zaman bugünkü programı evet. bitirmiş olalım ee, konuğumuz doktor Aysu Uygur'du Harvard Üniversitesi'nden daha önce de konuğumuz olmuştu kendisini bilimbilmiyim.com sitesinden ve bilimkazanı.org sitesinden de takip edebilirsiniz çok teşekkür ederiz Ayşür. Böylece birlikte stüdyoda bir program yapmış olduk. Evet, ben Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ee, i̇leride yeniden bekleriz. Umarım. Evet, böylece bitiriyoruz. Hoşçakalın. Evet, Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylelikle de bitiriyoruz bugünkü programı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık 가ste.